Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı dostları kılmak. Namaz dinimizin direği özü temeli. Bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa o bina o kadar tabi sağlam olur. Bizler de namazı ne kadar güzel kılarsak inşallah dinimiz o kadar kuvvetli olur. imanımız kemale erer. Namazı güzel kılmamız için iki şey gerekli bizlere. Biri hal ikincisi ilim. Hal demektir. Bu kalple bağlantılıdır. Namazda huzuru bulmak namazda. Namazda ruhsal zevki feyzi almak. İşte namazın da ruhu, canı, hayatı budur. Eğer namaz kılarken bir madde gibi, yani bir taş gibi, eğer duyarsız olursak, gönlümüz namazdan bir feyzevk almazsa, o namazız tabi ruhsuz olmuş oluyor. İkincisi, ilim gerekiyor. Namazımızın güzel olması için, Allah katında kabul olması için namazın farzını, vacibini, sünnetini de bilmemiz gerekiyor. Ve bir de bunlara tabuyu uygulamamız gerekiyor. Önce inşallah namazdaki hal meselesine. Bu tabi namazın hayatı ruhu canıdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Mü'min Suresinin baş ayetlerinde Esnezi billah Bismillahirrahmanirrahim Kâd eflehal mü'minûn. Kad kelimesi fiili mazî üzerine gelince kesinlik anlamına geliyor. Burada böyle abiyuruyor. Kad efleha. Kesinlikle felaha kavuştu, felahı buldu. Fela korkudan kurtulup ettiğine kavuş bu da tabi nedir? Cehennem azabından kurtulup, cehenneme düşmeden, sıratta yanmadan, inşallah, cennete, cemalullah kavuşmak. İşte Mevla yürüyor kad eflaha, yani cehenneme düşmedi, sıratta yanmadı, cennete kavuştu. Kimler? el müminun o müminler. Buradaki müminde lam-ı tarif var. Bu da ahd Adi adi. Yani vasıfları gerçek olan müminler onlar felak kavuştular. Hangi müminler bunlar? Bunların özelliği nedir müminlerin? Mevla bir yürüyor. Ellezinehum İşte onlar o felâ kavuşacak olanlar öyle müminler ki fî salatihim bunlar namazlarında hâşi'un huşû edicilerdir. Yani bunlar namazlarını huşû ile kılarlar. Böyle buyuruyor. İşte namazın ruhu hayatı nedir? huşu huşu korku hauf ve bedenin sükûnu kalbinde huzuru anlamına geliyor. Namaz kılan bir kişi namaz kılarken Allah huzurunda olduğunu bilinci olsa kişi ki insan namazda kıbleye yöneliyor, el bağlanıyor, boyun bükülüyor bu ne anlama geliyor? Yani kul, kulluk bakamında. Allah huzurunda kul. El bağlamış, Yaradan Mevla'ya kul teslim olmuş. allah Teala bizi görüyor, biliyor, denetliyor. İşte insan bu bilinçle namaza başlarsa, kişi bu bilincini koruyarak dünya İşlerini namaza sokmadan kişi böyle namazını kılarsa, bu namaz nedir? Kuşuyla kılınan namazdır. E, tabi bu kişi, bu namazdan hiç kuşusuz bir tatfiz alır. Her şeyin bir tadı var tabi. Her şeyin bir tadı var. Bazı tatları nefis alır. Yani göz, kulak, damak gibi. Bunlar nefsani tatlardır. Biri tabi ruhsal tat var. Bu da manevidir. İşte bir insan namazını ile kılarsa, kişinin namaza dünya işini taşımazsa, el bağlayıp durduğu zaman Allah'ın kendisini göletildiğinin kişi farkına varırsa, huşudur. Namazını böyle kılan kişiler ne yaparlar bunlar? İşte bu müminler. Yani felah kavuşan ve namazını böyle huzurla kılan müminler anil bunlar lagviyattan boş şeylerden gereksiz işlerden boş sözlerden ''Mü'lulun kaçınırlar.'' İraz şöyle sır çevirip ondan kaçınırlar böyle buyuruyor. Bir kişi namaz kıldığı halde boş şeylere dalabiliyorsa, ömrünü boş ile geçiriyorsa o kişi şey yazık ki demek ki namazından bir şey alamamıştır. Hatim Esam Hazretleri vardır. büyük Eylullah'tan kendisi. Bu bir gün Basada bir camide namaz kılarken caminin çatısının bir kısmı çöküyor. Tabii muazzam gürültü kopuyor. Namazının bozuluşlarına kaçıyor. Ortalığı bir toz bürüyor. Fakat bakıyor cemaat içeride bir yabancı genç namazını bozmamış, namazına devam ediyor. Cemaat, namazını bırakıp, bunu izlemeye başlıyorlar. Öyle tatlı namaz kılıyor ki, kendini tam Mevla'ya bağlamış. Dünya arkasına atmış, huzurda olduğunu bilincinde. Bunu cemaatlara suruyorlar, namazı mütakip. Bak diyorlar caminin çatısının bir kısmı çöktü. Bu kadar muazzam gürültü koptu. Biz korktuk kaçtık. Sen nasıl namazını bozmadan durabildin? Ben böyle bir şey değilim diye duymadım diyor. Nasıl duymadın? E, namazdaydım diyor. Böyle. Peki sen nasıl gülüyorsun bu namazı diyorlar? Kendi namazı vermişsin. Anlatayım diyor. Oturun diyor. Otuyorlar. Etrafına anlatıyor bunlara. Ben diyor öncelikle diyor abdesti gezmeye çalışırım. Ve her vakit abdestimi önceden alırım. Abdest müminlerin silahıdır. Şeytanın nefse karşı buyuruyor. Ve namaz kılacağım zamanı o vakti bir ilahi randevu gibi da beklemen başlarım. Ki Mevla'm beni davet edecek, huzuruna kabul edecek, bu ilahi bir randevu. Bunu böyle kabul ederim Bu namaz vaktini iplik çekerim diyor. Aklımı oraya veririm ve kendimi namaza hazırlarım buyuruyor. Sonra diyor, namaz kılacağım yere geldiğim zaman, namaza kalktığım zaman da niyetimi ederken, evet ben, Allah razı için, namaz kalacağım. Bu, namazıma, başka bir şeye, karışmaması gerekli. Bu bilinçle, niyetimi yaparım, kıbleye yönelirim, Allah'a vekber Ekber diye, dilim ile, tekbir alırken, kalbim de bunu, tasdik eder. Evet, en büyük Allah cesalü. O'dur Rabbul alemin. O'dur yerlerin götüren maliki. Allah azameti, Allah'ın büyüklüğü karşısında küçülürüm, küçülürüm, titrerim diyor. Suçlu bir kişi gibi Allah huzurunda elimi bağlarım, boyunum bükerim, sanki mahşe yerinde Allah tarafından hesaba çekiliyormuşum gibi o hali yaşar gibi olurum buyuruyor. O anda aklıma ne bir dünya işe gelir ne de bir isteğe ısırmasını duyarım buyuruyor. Ve aynı zamanda diyor bu kıldığım namazım belki benim son namazımdır diye sanki önümde açılan Mezar çukuru beni bekliyor. Hemen ensemde az zahirin sanki hisler gibi olurum diyor. Azze aleyhisselam canım almak üzere nefeslerimi sayıyor. Açılan mezarım beni bekliyor. Bu namazın belki de son namazımdır diye bir nevi veda namazı gibi daha başka kılmaya çalışırım. Ve şöyle diyor, düşünürüm, eğer ben bu namazın becerebilirsem, Allah benden razı olursa, cennette beni bekliyor. Ama beceremezsem, yanılırsam, Allah korusun ne yarsam e, tabi cehennem de insanı bekliyor derim diyor. İşte bu amaçlı namazını kılarken, ne caminin çatısının çiftliğinin farkına varabilirim, ne de bir yerin acısı ufakta varabilirim görüyor. İşte sevgili kardeşlerim elimizden tabii geldiği ölçüde kendimizi namaza vermeye çalışalım. Dünya işleri namaza taşımayalım. Kardeşlerim. Okuduğumuz kelimelerin anlamını bilmeye çalışalım. Bilemiyorsak hiç ama şunu bilelim ki Allah huzurunda hislercalı. Allah-u Teala bizi gözetiyor. Okuduğumuz allah Teala duyuyor bunları Mevla. Tabi acele etmeden yavaş yavaş inşallah namaz çalışalım. Şimdi gelmişler bir de namazın kılınma şekline bilimsel olarak nasıl kılmamız gerekiyor namazı. Namazın tabi farzlarını önce bilmemiz şart. Çünkü kıldığımız namazın eğer bir farzı eksik olursa o namazın iadesi yani tekrar kılması yine farz oluyor bu defa. Namaz olmuyor yani. Ama namazın içinde namazın bir farzını yerinde yapmayıp da ertelersek o zaman buna sezi yeterli oluyor. Örneği mesela farz namazını kılarken dört rekatı üç rekatı farz namazını kılarken üçüncü rekatta hemen secden ayağa kalkmamız gerekiyor farz kıyam. Bir unuttuk üç rekatı oturduk. Şimdi burada ne gibi durum oluyor? Ayağa kalkmamız farz idi. Bir ayağa oturduk, aklımıza geldi, kalkarız. Kalkarız ama, şimdi burada bir ne yaptık? Bir farzı erteledik. Yani farzı terk etmedik, erteledik. Ne yaparız? Bu ertelemenden bir nevi ödülü olarak, bunun karşı olarak buna kefareten namazın sonunda tevişir yaparız. Bu tamamlanmış olur. Ama namazın bir fazını terk eder de farkına varmazsak namazdan çıkarsak örneğin mesela ayaktan rüküye gitmemiz gerekiyken unuttuk, secdeye gittik. Aklımıza gelmeyen namaza bu rükü gitti. Rükü farz tabi. Ne gerekiyor? E fazını terk dolayı Sonradan bunu fark ettikten sonra bu namazın iadesi gerekiyor. gerekiyor. Aynı şekilde her rekatta iki secde yapmak farzdır. Mesela bir secde yaptık ikinciyi unuttu ayak attık. E bu aklımızda gerisi namazda yine bir secde yaparız olur. O zaman ne olur? O secde farzdır. O ertelenmiş oluyor. Oran sevi secde yeterli oluyor. Ama unutumuz o secdeyi, namazı, aklımı yapmasak namazın sonunda ne gerekiyor? Namazı iade etmesi teşekkülması gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yine namazın vacipleri vardır. Namazın vaciplerinin birini yerine olarak terk edersek ve ertelersek bunda namaz bozulmaz. Namazın sonunda Seviş yapmak buna yeterli olmuş oluyor. Bunda örneği üç rekatli ya da dört namazda. Mesela akşa namazının yas namazının farzında diyelim ikinci rekatta oturmamız vacib oluyor. Unuttuk, ayağa kalktık. Diyelim oturulmaz. Ayağa kalktık, farza geçtik. Fark tek ermez vacip için. Ne gerekiyor burada? İki net oturmak vacip idi. Burada vacibi terk ettik. Namazın sonunda sevinçli yaparız. Bu da yeterli olmuş oluyor bunun gibi. Yine mesela örnek olarak namazda Fatiha'yı okumak, elham okumak bu da vaciptir. Bizler namaza başladık. Elhamı okumadan hemen bir sure, zam süre okuduk. Rüke'ye gittik. Yine burada ne oldu? Vacibi terk ettik. Yine sonunda seviş yaparız. Bu da yeterlidir. Bir namazın sünnetleri vardır. Namaz sünnetleri vardır. Mesela Sübhanel okumak gibi bir kimse yanılarak namazın sünnetini terk ederse buna tabi sevirse gerekmiyor. Ama Allah korusun bir insan tabi olmaz da yani Allah korusun bir insan kasten e, süreti burada küçümseyerek e, ihmal eder daha doğrusu diyelim. Bir insan süreti terk ederse tabi sevaptan mahrum yoksun kalır. Allah korusun Peygamber'in şebatında yoksun kalmaya sevap olabilir. Şimdi namazımızın İyi güzel olması için ne gerekiyor? Önce namazın dışındaki farzlar var. Namazı ittifakla de 12 farzı vardır. Bunun altısı namazın dışında. Yani bir kimse daha namazına girmeden önce bu altı farzı yapması gerekiyor. Bunlara şart deniyor. Yani bu olmasa namaz olmaz anlamına geliyor. Bunlara şart dönüyor. Önce bunları güzelce yerine getirmemiz gerekiyor. Bu namazın ön şartlarıdır. Namazın bunlar dışındaki temelleri bunlar şimdi. Nedir bunlar? Birincisi daha bilmiş olduğu konu gerçekçi bunlar da ama buna tekrarlayayım inşallah. Birincisi hadesten taharet deniyor buna. Hades abdestsizlik haline hades deniyor. Bir kimse namaz kılacak. Abdest yok. Eğer bir insan abdestsiz, bilerek namaz kılarsa Allah korusun, dinden çıkar. Yani bırakın namazın kabul olmasını, o kişi dinen çıkar Allah korusun, bunu kastan yaparsa. Tabii bir mümin müslüman bunu yapmaz. Ancak art niyetliler yapabilirler tabi onlar kas yaparlar. Ya da bir kimse gusülü gereken bir durumda mesela bir hanım ayetten temizlenmiş ama da yıkanmamış da. Ona ne gerekiyor ona? Ona gusabdısı gerekiyor. Yine erkek olsun hanım olsun eğer üzerinde e, cüntülük hali varsa yine ne yapması gerekiyor? Gusül abdest alması Gerekiyor. Eğer insanın üzerinde bu iki hal yani kalımdan temizlenme hali ve cünt hareketsizliği yoksa o zaman ne gerekiyor? Normal abdest alması gerekiyor. Abdest namaz anahtarı. Tabii abdesi de dikkatli olmamız gerekiyor ama evhama kaçma koşulu ile. Çünkü şeytanın en büyük kuzu burada başlar. Kişiye namaz abdesinde işte olmadığı gibi işte eksik olduğu gibi insa evhama çalıştır. Bu şeytanın evhamına kapılmadan on dinlemeden abdestimizi alalım inşallah güzelce inşallah. İkinci şart, necasetten taharet. Necaset, necis maddelerden temizlenme anlamına geliyor. İnsanın bedeni, üstteki giydiği elbiseleri ve namaz kılacağı yerin, bu üçünün temiz olması şarttır. Üçü, nedir bunlar? Demek ki insanın bedeninin tamamı kişinin başında, elinde, ayağında, başkalarında, bedeninde, eğer necis bir şey varsa, yine kişinin girdiği elbiselerinde, atetinde, kilotunda, dış elbiselerinde, hatta cebindeki mendilde bile kişinin necis madde varsa, yine kişinin namaz kıldığı yerde, necis yani pis madde varsa, bu tabi olmaz. Temmimiz şarttır. Peki nedir bu necasetten taharet? Yani necis maddeler İslam'a göre nelerdir? Önce insanın bedenden çıkıp da abdesti bozan her şey necistir pistir. Bakın dikkat buyurun. İnsanın bedenden çıkıp abdesti bozan her şey necistir pistir yani. Tabi aşağıdan gelen idrar gibi... ...diğer pislik... ...abdüs bozuyor... ondan tabi necistir... ...bedenin ondan temel olması gerekiyor... ...yine bedenden gelen akıcı kan... ...bu da tabi... ...kanda necistir... ...bir kişinin mesela... ...burnu kananmış olsa... bu kişi işte buna bir mendile... ...silmiş olsa... ...ve kişinin cebinde... ...mendil varken... O kişi namazını kılarsa ona namaz gerekiyor. Çünkü bir direnden fazla olduğumu namazı engeldir bu. Mesela kişinin tükürebiliyor tabi normalde. Bu da bedenden bir şey çıkıyor. Tükürük. Ama babsızı bozmaz. O zaman niris değil. Bunun akıntısı genelde kış mevsimde, e, soğuklarda ee, çok için tabi hepimizin burnu akabilir, nezle grip olabiliriz. Bir kimse burnun akıntısını sildiği peçeteyi, mendil neyse, bunu cebine koymuş olsa, ve kişi bu namaz kılsa, namaza bu engel değildir. Burnun akıntısı, abdesti bozmadığı için temizdir, yani dini açıdan Necis biz değildir. Tabi bir de kusma da necistir. Ona sakınmak gerekiyor. Ayrıca alkollü bütün maddeler veya kolonya dahil evet kolonya uçucu uçucu ama bulaştığı yer yıkarmadan o temiz sayılmıyor ama. Bulaştığı yer o bir defa pislemiştir. Orası dini açıdan Nefis olmuştur, uçması ile temizlenmiş olmaz, yıkanması şarttır. Üçüncüsü, setir avret gerekiyor. Setir, setretmek, örtmek anlamına geliyor. Avret namazda örtülmesi gereken yerlerini örtmekte farzdır. Şimdi hadisten taharette yani abdest ile gusül konusunda ve dinasetten taharet meselesinde erkek kadın eşittir bunda hiç fark etmiyor. Gerek kadının namaz kıldığı üstü başı gerek erkeğin temiz şarttır. Bu sedir avret bölümüne gelince. Yani bedenin namazda örtülmesi konusuna gelince tabi burada erkeği ile kadın arasında bir fark var burada. Eşit değil bunlar. Neden? E, erkek eşit tabi dışarıda erkek sürekli. E, kadın da genelde ev işi. Yani Allah tabi bunu bölmüş böyle bunları. E, biri dahiliye, biri hariciye olmuş oluyor. E, İslam'a göre Mesela sular akmasa bir kesinti, bir arıza bir şey olsa, kadın için su almak mecbur adam böyle. Hatta su bahçede bile olsa erkeğin suyu içirmesi erkeğin görevi bu. Şimdi erkeklerin öğretilmesi farz olan yerine kadar göbek ile dizi arası farztır bir erkek eğer giyecek başka bir şey bulamazsa, Allah Ko olur ya, esiri olur, şu olur, bu olur insan, Allah korusun tabi inşallah. Demek ki bir erkek giyecek başka bir şey bulamazsa, yalnız göbeğiyle dizin altına kadar örtecek bir düz parça bulsa, ona sarılır, namazını kılar. Ama giyecek pantolonu, gömleği, işte takkesi, çorapları varken bunları kaç sen giymezse o zaman namazı meal kerahe. Yani namazı mekruh olur. Nedir mekruh? Kerir, çirki anlamına geliyor. Allah katında sevimsiz olur. Bunun için erkekler ne gerekiyor? Elden geldiği kadar tabi temiz pantolonları ve temiz gömlekleri olacak üzerlerinde. Yine başlığında taki olması da baş erkekte yine sünnettir erkeklerinde. Ama yan takı bir şey yoksa ama kabir tabii. Yok diyemez bırakmaz tabii. Hanımlara gelince hanımların yalnız yüzleri ile elleri bilekten aşağı avuçları Açıkta kalabiliyor. Diğer beden tamamının örtülmesi farzdır kadınlara. Yani kadın e, alında saç bitiminden, saç bitiminden ve çene altına kadar. Çene altı boyun yerine örtülmesi farklıdır. Yalnız yüzü kadının ellerde bir örtülmesi gerekiyor. Kısa olsa bu şekilde olmaz. Uzun olması gerekiyor. Ya yani Bir kolluk takması gerekiyor. Hanımların da Bileğe kadar kola uzun olacak. Gerek giydiği her neyse o uzun olması kolları eğer giydiği kısa ise biraz bir kolluk namaza takması gerekiyor. Ve mutlaka kadının saçlarına başlarına boynunda örtülmesi gerekiyor namazda. Bu nedir? Farstır. Bir kadın baş açık olarak namaz ne olur. Tabi namazı olmaz. Yani namazın bir şartını, farzını terk ettiği için nasıl ki abdestsiz namaz olmuyorsa üzeri necis pis maddi namaz olmuyorsa aynı şekilde bir hanım eğer başka namaz kalkışırsa namazı olmaz. Eğer kasten bilinçli olarak başına Aşağıdak namaz kılmaya kalkışırsa Allah korusun dinden çıkmış olur. Yani namazı gittiği gibi Allah korusun dinle imana zarar verir. Ama efendim işte bazıları fetah veriyorlarmış, Her zaman böyle bir seviye sevgili kardeşler. Asrı saadette de yani peygam yaşadığı dönemde de Medine de bunlar vardı. Bunlar adı münafıklardı. Münafık. ifak, ayrılışlar vardı böyle. Yani dış görünüşte Müslüman görünen camiye de gelen gereğinde ama işleri kafirlerle beraber olan art niyetli bir nevi gizli ajanlar bunlar vardı. Peygamberin zamanında bile bunlar vardı. Bunlar tabi altı imtihandır. Her zaman vardır bunlar. E, günümüzde halkımız şu aldınıyor bazı kişiler. Efendim işte İlahiyatçı, akademisyen hatta perifetren gibi noktalı şeyler. işte başlarında ünvanlar filan da var. Şimdi sevgili kardeşlerim biliyorsan İlahiyat fakültesi okuyabilir. Öğrenci olabilir. Hatta bir kişi ilah fakültesinde öğretim üyesi olabilir. Profesör olabilir, dekan olabilir. Ama inanç iman ayrı konu. Ayrı konu. Yine bir kişi örnek olarak tıpta okuyor. Doktor çıkar. Tıpta öğretim üyesi olabilir. Profesyon olabilir. Ama bir kimse tıpta okumak o kişinin bedeni tam sağlık olur mu? Şadil olması. Evet, doktordur. Mesela bir göz doktoru, göz uzmanıdır. Ama gözünün rahatsızlığı vardır. Genç yana gözü Evet Efendim doktor ama bedeni sağlıklı olması şadil değil. Böyle. Kalp uzmanının kalbin rahatsızlığı vardı. Avukat mesela, hukukçu, avukat mesela e bunların su işlemezler bunlara. Tabi su işlerler bunlar. Hatta yolsuzluğa karışırlar. Hatta bazı doktorlar mesela ki ne yapıyorlar? E, saati rapor da veriyor bazıları. E bunun gibi sevgili kardeşlerim düşünen bakınız. Yani bazı doktorlar biliyorsunuz bazı e, olaylar Güncel konuya giriyor bu olaylar bazen. Özellikle mesela askerlik yapmamak için suyuh raporu verebiliyorlar. Kim öyle bunu? Doktor öyle bunu. Bunu verebiliyor. E bir doktor bilinçli olarak kasten bir kişiye suyuh raporu verebildiği gibi e bazı hakimler yani sayıları çok az olsa bir şey karşılığında yanlış karar verebilecekleri gibi demek ki bir kimse ilahiyatta da okusa ilahiyatta kişi öğretim olsa orada kişi dekan da olsa o da ne yapabiliyor? Demek ki dinde bazen yanılgıyla yanlış yapabilir tabi bazen de art niyette olabilir. Çünkü ilim başka, iman başka bir kardeşlerim. İlim yani bilgi açısından en bilinçli şeytandır, iblis. En bilinçli. Peygamberlerin görmedi o görmüştür çünkü. Cennete yaşadı. götüre yaşadı mıdır? Nuh tufanını gözüyle gördü. Şirah'ın suda boğulduğunu gözüyle gördü. İblis şu alem bizden iyi biliyor. Böyle. Atomdaki sırı bizden daha iyi biliyor. Böyle. Nefsi nedir? Bunu bizden daha iyi biliyor. biliyor. Ama Allah'a laneti orada bakar. Yani bilmek başka yaşam başkadır. Bunun için günümüzde tabi bazı kanallarda ekranlara geçenler, öyle akademisyenler işte tabi her türlü, işeğinin tabi hiç koşulsuz, çok ileride olduğu gibi ama art niyetlileri, belki İran hiç ilançın böyle, İslam yaşamayan yaşamayanlar ya da işte misyoneri bir kolun etkisiyle bunlar İslam'ı yozlaştırmak İslam'ı satırmak için tabi yalnız satıfı bunlar verebilirler seviyor kardeşlerim. Yalnız beni üzen şu nokta oluyor. Bir Müslüman alimi Allah için, Kur'an için, Peygamber için hakı gerçeği dediği zamanlar karşı taraf hiç bunu duymuyor. Böyle. Hiç onlar gündemine gelmiyor bu konu. Orada kalıyor bu. Ama bir sapık. İslamla ilgili yanlış bir hata verdi. Kişi bilindiği halde ne yapıyor? Benim sevdiğim kardeşim hemen bunu gündemin başa oturttu veriyor. Efendim işte kadın başlayacak namaz kılabilirmiş. Efendim cumaya kadın gidebiliyormuş. Mübarek insan ben. Mübarek insan. Allah Teala kadınlara Cuma namazını farz kılmadı bak önce şu var belirce farz kılmadı. Neden? Eğer kadınlara Cuma namazı farz olsaydı ne olurdu? Düşünün şimdi evde kadının iki tane ufak yavrusu var. Biri daha e, emekli mi bilemiyorum Evde kimsesi yok. E, kadın ne yapacak? Ona bırakıp cami kışsin kadın hayal edin mi? Allah ona tanıdığı hak, kolaylık. Bu binimetre nimetli kadınlara bu. Kadın ne yapacak? Kadın cuma etmeye mecbur değil. Farz değil ona. Hatta erkeklerin bile hepsinin cuma namazı farz değildir. Mesela bir erkek hür değil. Tutuklu, gezaevinde. Şudur budur. Onun cuma namazı farz değil. Yine bir erkek cuma gününe eğer sefiri haldeyse oraya yine cuma farz olmuyor. Yine bir erkek Hasta olsa, işte ayağından şuradan burada hasta olsa bu cuma fazla olmuyor. Ve hatta bir doktor bile cuma vaktinde acil bir ameliyata girse ona cuma fazla olmuyor. Bunu sevgili kardeşlerim, tabii her zaman bunları gündeme getiriliyor. gündem getiriliyor bunlar. Efendim işte başlık namaza giriyorlar. E kol bağlamasını da bilmiyorlar. Bunlar biraz da misyonerliğin bir etkisi Türkiye'de kardeşlerim. Yani Türkiye'yi bir Hristiyanlaştırma kampanyasının bir kolu bundan böylece. Ben şunu eminim kesin olarak şunu inancım şuna var ki Allah için Celle başı açık kasten camiye gelenler ve camideki huzuru bozmak bir kara kaşaya kaosa çalışan o kadınların bazıları inanıyorum ki bunlar camiye abdestsiz geliyorlardandır çünkü bunlara sorabilsek bunu araştırabilsek yani güya sanki cami sanki namaza gelen kişiye sorsak acaba o günkü sabah namazını kıldı mı evine acaba bu? Vallahi kılmamuşaftan. Emin olana bakın. Görmedim edebiliyor mu bu şey? Bunlar kesin emin olacak ben bunlar şey. Yani bu kadın efendim kalkıp sabah namazını kılmamışlar böyle şey. Sürü bir yani misyonerliğin bir tertibi, bir provokasyon olarak onlar ne yapıyorlar? Efendim camilere girme, kasten yani camilere bir nevi kiliseyi çevirme. Provokasyon. Allah korusun. aklına şöyle bir şey geldi. Tabi da varsayman dayalı da şöyle bir şey geldi. Mesela bir cami görevlisi kapya dikirse de camiye başaçık girilemez diye Bunları engelese ne olur acaba? kimin ne oldu? Allah bilir. O belirli kanallar, belirli o medya basın nasıl kremli koparırlar. Hatta Avrupa'daki onların o arkaları, abileri de, Hristiyanlar da onlara da gelirler bu konuya gelirler. İnsan hakkında şunlar bunlar, kremli koparlar bunlar böyle işi. Neden? Efendim nasıl zorlayabilirsin? Başını örtürmeye. Nasıl olur da başına giremezler diye bir kural koyabilirsin diye. Ama bir de bunun aksi olursa oluyor. Mesela bazı yerlere başı girilemiyor. O zaman ama ses yok. Ne Avrupa abilerinden ne bunlardan sesler. Benim sevgili kardeşleri Allah için cenni şaluhu biraz bilinçli olun kardeşlerim yani müminin ferasetini çalışması gerekiyor gerekiyor yani bu günden de uğraşmaya bunlarla bunların temelik amaçları ne İslamı yozlaştırma. İslamı bozma camiye kiliseye çevirme yalnız şöyle bir tabi kanun açıdan herhalde tahminim hocalarına bir etkisi vardır çünkü imamlarımız her birisi resmi devlet memurudur onlar. Camiden onlar sorumludurlar. Eğer bir provokasyonlar yani açık saçık camiye girip de el karasına karışıma kalkışırlarsa tabi bu namaz olmaz. Erken namaz da olmaz tabi. Bu defa cami imamı ki devletin resmi memurudur. Caminden sorumludur. Dünü dün salamaya mecburdur. İmamın buna yetkisi vardır, onları engelleyebilir. Gereğinde polis işleyebilir isteyebilir imamlar böyle. Bu onun yetkisi dahil nedir bunlarda. Demek ki namazın dışındaki şartları saymaya başlamıştım. Artık elimizde olmadan bu güncel konuya da biraz girmeye kalkıştık. Namazın dışarı şartları hadesten tahare etti. Abdüs almak, gerekiyorsa gusyü abdüs almak. İkincisi necasetten tahare etti. Bedenimizin, elbiselerimizin, ceplerimizin ve namaz kılığımız yerin temiz olması. Üçüncüsü sitir-i avret örtülme namazda. Sonra istikbal-i kıble, vakit ve niyet. Üçü de istikbal-i kıble, kıbleye dönmek, yönelmek. Vakit farz namazları için, sünnetleri için bunları vakti beklemek, vaktini de kılmak. Tabi nafe namaz zaman kılınabilir. Mekruh vakitler dışında. Vakit, namazın şartı adı sevgili kardeşlerim. Vakit. allah Teala'nın koyduğu bir kanun bu. Namaz vakitleri doğa ile bağlantılı. Yani güneşin, dünyanın dönüşü ile bağlantılı bunlar. Tabi bu ne oluyor böyle olunca da dünyanın her yerinde her an namaz kılınmış oluyor. Şu anda bizim yöremizde e, yas namazı kılındı. Ama henüz de yas yerler var. Ar yası olmayan yerler var. Henüz de akşam vakti olmayan yerler var. İkindi vakti olmayan yerler var. Böyleyse. Bunun gibi e, şu anda sabah namazı kılanlar da var. Demek ki elhamdülillah dünyamız küre arzda her zaman namaz kılınıyor. Vakit istikbal-i kıble de kıbleye yönelmek, demek Tabi camiler mesela bunlar artık bir cemaatin görüşüyle yapıldığı için bunlara güvenilir, orada durulur. Ama evimizde Dışarıda, yolculukta, kırda, yazın pitikten namaz kalırken ne gerekiyor? Eğer o yürenin yerlisinden biri Müslüman varsa ona kıble sorulur öyle namaz kılınır. Yine mesela bir kişi bir misafirlik olarak birinin gittiği zamanda orada ev sahibine kıbleyi sorar namazı ölecek kılar. Kişi. Ama namaz kılacağımız bir yerde Orada yürü yürü halkından yeri bulamasak ne yapmamız gerekiyor? O zaman iştah böyle araştırmamız gerekiyor. Tahmin, tabii. Gerçi bu kübülden bazı kuralları vardır. Güneşe göre şuna göre buna yönleri vardır ama kişi bunları bilemiyorsa bir bile ne yapar kişi? Artık tahmin eder. Bu tahminin en kuvvetlisi ihtimalle gözüne alır. Yönelir namazı kılar, küre döner. Namazın bir şartı da niyet etmek. Yani bir kimse hiç niyetsiz patrikotü namaza girerse, namazda olmaz. Neden? Niyet farzdı. Farzı terk ettiği için niyet edecek. Nedir niyet? Niyet aslında yapacağı o işi, ibadeti kalbinden güzel geçirmesi Buna gönlünün hazırlanması. Mesela niyet ettim. Allah satış için öğün namazının fazla kılmaya der. Yine kişi o anda kıbleye döndüğünü de kalbine geçirir. Kıbleye dönemini kalbine geçirir. Niyetten sonra artı dünya kelamı bir söz konuşmamak gerekiyor niyetten sonra. Kişi i̇şte, kübreye yöneldi. Huzura geçti. Yapacağı ibadetin bilincinde, Allah huzurunda kişi niyet etti. Ondan sonra tekbir alınır. Tekbir, allah Teala'yı Teala büyük kebbere fiilinden mazardır. Allahu ekber denir. Allahu ekber denir. yani en büyük Allah cizalıyor. Büyüdük Allah mahsus. ancak büyük Allah cizalıyor. Başka ne varsa kişi kendi on başlamak üzere her şeyi kişiyi önemsi küçük görür. Ama gerçekten böyle az Yani şu evine baksak, evine bırakalım da şu dünyaya bakalım. Dünya bakalım. Şu dünyanın büyük kitisi yanında insan bir hiç kalıyor, hiç. Yani sırf dünya, küçücük bir gezegen uzayda. Kişi hatta dünya bırakalım da bir bir dağ yanında. Mesela bir ağır dağ yanında kişi hiç kalıyor ne yani kişi. kişi dünyaya nispeten insanın gayetini hiç. Ya e güneş sistemine göre, galaksilere göre, evrene göre İnsan gerçekten kocam bir hiç mi hiç? Hiç. Yüce Mevla'mız Rabr alemiyim yani Yani şu gerçeği biraz tefekkür etmek gereği namaza girişte gerekiyor böyle bak. İşte Allah bu anlama girişle Şu alemi yaratan olandı. Şu dünyayı yaratan, boşu döndüren güneş Enerji deposu yürüyor bu Ama korku ve enerji güneşte. Yıldızlar bunun gibi. Nice galaksiler, ışığı daha bize gelmeyenler, galaksiler. Ondan sonra başka alemler başlıyor. Sidri müntihallar, meleği âlâlar, merzah var, ruh erve alemleri var. Alemin ceburutlar var, arş var, ferş var, küs var, lef, lef mahfuz var. O kadar meraklar var. Değerler. Yani bu kadar muazzam bir alem, hayallerinin ötesini çatılan bir alem, Allah hepsini yaratan, denetleyen tasarruf edin Mevlamız. İşte kul gerçekten insanın noktada bir kişi. İnsan hiç olarak niyet ediyor, tekbir alıyor. Erkekler tabirini kaldırıyorlar, Avuç içleri kıbleye dönür. Parmaklar kendi halinde. Ne açılır ne kapanır. Kendi halinde parmaklar. Erkeklerde baş pamağın uçları kolay yumuşak altına dokunacak şekilde. Dokunur. Hanımlar hanımların parmak uçları bu insana gelecek. omuz sana parmak uçları gelecek. Yani kaldırılmayacak. Neden? Kadınlar mahrum olduğu Böyle yapar hanımlar. ekle böyle yaparlar. Allahu ekber Eller bağlanır. Erkekler sağ elinin küçük parmağı ile baş parmağını bileşik halka yaparlar. Su öğünü birini kavrarlar erkekler. Erkekler demek ki sağ elinin başparmağı ile küçük parmak birleştirir halka şeklinde su üzerine konur, yeten kavranır. Hanımlar ise ellerini göğüs bize koyarlar yanımlar? Tabi işte o namaz kılmayanlar onlar tabi camide bakmış erkeklere eline göbene koyuyor. Öyle yapmışlar. Yani bir provokasyoncular böyle. Bilmiyorum tabi Allah bilir gaybı muhteremler. Yani onların üstlerinde boyunlarında belki haçla takılı vardır. Belki de yani misyonelik bir faaliyetinin bir sonucu olarak belki bunlar Hristiyanlaştırılmış, belki bunda haçta bulunan kişiler bunlar, Allah korusun. Tabi belki defa camiye giriyorlar, bakta erkek de elini bağlıyor, o da göbene bağlı, elini koyuyor tabi. Yani namaz kılmayan kişiler tabanlar. Şimdi eller bağlandı. Erkekler göbe üzerinde, hanımlar gözlerini düz böyle karanlar, Hanımlar hak yapmazlar, düz olarak hanımlar gözlerine koyarlar. söyle ne gerekiyor orada? Okunacak olan Sübhaneke doğası tesbihi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek kesmük ve teala ceddük Vela ilahe gayruk okunacak bunu bilme ne yapacak önce birş anda önceki inşallah ondan sonra Eü besmene çekilecekü billillai Mine şeyi Tanr Racim Bismillahirrahmanı Rahim diyecek bu anlamını vermiyorum şu anda anlamme kalkışısam tabi Bunların de sığmazlar. Yalnız Sübhaneke'de allah Teala Teala'a tesbih tenzih etmek var. allah Teala hamd etmek var. Allah'ın büyüdüğünü kabul etmek var. Ve sonunda tevhid var. Ve la ilahe gayrük. Burada gayrük aslında yani. Durduğu için garip durulur. Ve la ilahe gayrük. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. İlah sensin. Rabb sensin Ya Rabbi. Yarın semsi Arap ya diye yani gerçekten şu namazdaki bu sıra usul formül manevi açıdan çok zevkli yerinde bir şey Yani kişi bunun bilincini eğer ki Mevla'yı Mevla bizi şey affetmesin dolayı yani namazın zevki bambaşka bir şeye bakınız Velallahü göy rük ya Rabbi ilah yok ya Rabbi İlahi sensin. Yaradan sensin ya Rabbi diye. Allah tarafı tam bir teslimiyet. Sonra elinize çekiliyor. Kul da ne yapıyor? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak vardı. Elinize billahi Allah sığınıyorum. Anlamına geliyor. Yani namazda şeytan bizimle uğraşamazsın. Şeytan halsiz kalsın, aciz kalsın diye Çünkü kul namazı Allah'a mı? ilahi nur Kula tecelli etti mi, şeytan kula yakışamaz. Sonra tabi besmeyle çekiliyor, arkadan elham Şerif, Fatih okunuyor. Yani gerçekten Fatih'e Ümmü Kur'an deniliyor, Kur'an-ı Kerim'in özü Fatih-i Şerif okunuyor. Yalnız bu okumalarda özellikle acele etmememiz gerekiyor. Kelimeleri, harfleri, heceleri iç çıkarmamız gerekiyor. ''Elhamdülillahi Rabbil alemin, er rahim Maliki yevmiddin, İyyâken na'budu ve İyyâken estâ'in, İhdine sirâta'l müstâkûm.'' Bu şekilde ahır, yani tamam tamam inşallah, okuma çalışacağım sevgili kardeşlerim. Elhamdan sonra bir zammı sure deniyor. Zam ek -eh anlamına geliyor. Kişi bildiği kısa süreleri birini okur. Bilen tabi hafıza bunlar da Kur'an'dan istediği yerinden de okuyabilirler. Bu elemden sonra Kur'an'dan ne var? okunur. ayet Kürsü olsun, Amelörüsü olsun, hepsi okunur. Burada bir kural var. Kore Kerim'in e kısmına üst baş deniyor. Kurdu bir biraz kısmında konakelimin sonu tarafı deniyor yani baş taraftan başlayıp öyle gitme gerekiyor bildiği kadar. Elhamdülillah ayakta kıyamda Allah'tan dikildik Elhamdülillah ilahi huzurda. İnşallah namazın bir tadını feyzini ruhsel ala ala kimsin namaza verebiliyin vere İnşallah Fatih okuduk Zamzur okuduk. Arkadan ne geliyor şimdi? Rüka gitme geliyor. Rüku. Rüku secde ile kıyam arasında, ayak durumu arasında bir orta hal. Rüku. Allahu ekber diye tekbir alarak rükuya gidiliyor. Şimdi burada. da erkekler, Parmak açık olarak avuçlarıyla ayaklarının dizini tutacaklar. Bize ne? Eller kırılmayacak. Bükülmeyecek, düz olacak eller. Beynin üzeri düz olacak. L şeklinde beden olacak, düz olacak. Hanımlar biraz daha az eğilecek hanımlar. Her kadar diğer hanımlar. Diyecekler. Rüküde ne yapacağız? En azından üç defa. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Azim, azamette olan, yüce olan, büyük olan Rabbim seni tespit ediyor anlamına geliyor. Da, yani kul burada iki büktüm oldu, eğildi, azameti, heybeti kul burada bu duruma geldi. Tespidi Mevlamız'a. En az üç sefer ama yavaş yavaş detenuslarla ayağa tekrar dönüyoruz tekrar. Ayağa kalkarken ne yapacağız? Sami Allahu limen <Sessizlik> hamide. Sonra hep var. Lübeden kalkıyoruz. Kalkışta beraber bunu söylüyoruz. Sami Allahu limen <Sessizlik> hamide. Doğru olduk. Doğduktan sonra ne yapacağız? Burada bir defa <Sessizlik> Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Bu da olabiliyor. Terkli alıştırma söylersin burada. Rabbena lekel hamd. Rabbena ey bizim Rabbimiz, yüce Rabbim. Lekel hamd. Hamd sana, övgü medis sana layıktır ya Senin hakkındır. Budır Yaratan Mevlam. Güzelliği veren Mevlam. hayatı veren Mevlam. Damak tadını veren Mevlam. Yaratıcı gıdalara renk tat Yüce Mevlam, hepsi onun emrin tasarrufunda, aşk onun emrinde. Bunun için hamd-i senaya, övgüye, şükre Allah layıktır. Yani burada kul rüküden kalkınca bu Allah nimetlerini kul burada görüyor, burada bir nimetlere şükür oluyor Rabbena لَكَ hamd. Ya Rabbi, bütün hamd-ı selam sana, sana mahsul hakkındır. Sonra, kul buradan kendi bir nevi yer atıyor, yani secdeye gitme hali. Artık, kulun, Allah huzurundaki, Allah adametinde, Allah'ın büyüklüğünde, Allah nimetleri karşısında kulun, tam acı düşmesi, kulun da yokluk âleme dönüşü, Kulun secdeye kapanışı burada. Allahu Ekber kul Allah'ın da secdeye kapanıyor Nedir secde? Tabi gerçekte toprağa alnın dokunması. Toprağa top mal maddelere. Alnının yere dokunması secdeye giderken önce dizler yere konur, ondan sonra eller konur, sonra Alnın ve burnun yer dokunması gerekiyor. Ve alının burnun yerin sertliğini de duyması gerekiyor. Mesela çok yumuşak sünger gibi bir şey olursa olmaz, sert olması gerekiyor. Ve erkekler ne yapacaklar azı cemaatimiz? Erkekler ellerini yapıştırmayacaklar. Parmaklar dışı olacak erkek hanımda. Parmaklar düz olacak ki Tamam, Kabe'ye dönecek. Avuçsa yere korunacak, düz olarak yere konacak. Ekiplerin ellerini yani kalkacak, Ve secdede ayak parmakları Kabe'ye dönecek secde. Ve dik olmayacak. Ayak parmak Kabe'ye dönecek. Hanımlar yapışacaklar secdeye, toplanacak hanımlar. Yine secdede üç defa tespihat açayım burada. Sübhane Rabbiyel E'la Sübhane rabbiel E'la Bu secde ki tesbih budur. Rüküde azimdir. Burada ala e geliyor. ala e en yüce anlamına geliyor. Yücelik, büyüklük. Yücelik yani gerçekten bu secdeye gerekiyor. Kul burada yokluk haline gidip kul. Allah'ın büyüklüğü evrenin büyüklüğü, daha görünmeyen alemler, görünmeyen varlıklar, ve daha fizik alemler, alemler. Bu kadar büyük, bu kadar büyük alem. Yani bir galaksinin büyüklüğüne Allah yok denemler. Mesela bir Samo'nun galaksinin çapı 100 bin ışıkla bakınız. Samo'nun galaksisinin çapı 100 bin ışıkla. Korku bir rakam böyle. Korku bir rakam. İşte ne yapacak şimdi bir Üç defa en azından Sübhane Rabbiyel A'lâ. Sübhane Rabbiyel A'lâ. E en yüce olan Rabbim sen tesbih eder seni? Sonra birinciden kalkılıyor. Allah'a bir oturuluyor. Oturuşta erkekler sol yana yatırıp bir de oturacaklar. Erkeklerin sağa dikilecek, yine parmak ucu kıvya bakacak. Avuçlari üstte konacak. Hanımlar ise sol kabuğunda yere oturacaklar, ayağının yanından çıkacak hanımlar, ellerini de biraz geri alacaklar hanımlar. Secceden kalktık, Allah öbür oturduk. Hem acı olmayacak ama iki secde arasında, iki far arasında bir fasla gerekiyor burada. Allah öbür oturduk biraz tam dor olduk. Yine Allah Ekber ikincil seyce budan ineceğiz. Bu şu anlama geliyor. Birinci seyden, birinci seyden kalkışımız Kur'an'daki şu adet kelimeyi bize on gerekiyor. İstibillah minha halak taküm. Mesela sizi o topraktan yarattık. Mesela yani birincisi secde alemimiz herhangi daha toprak halindeyiz. Toprak maddeleriyiz. Otobelimentiz. Mevla bizi yarattı. Yoktan varattı Mevlamız işte böyle. Bitki olduk, kan olduk, hücre olduk. döllendik, Bebek olduk, dünyaya geldik. Yani birincisi kalkışımız toprak aleminden dünyaya gelişimiz. Biraz duruyor ikisi arasında bu nedir? İşte bu bizim bu dünya hayatımız bu sevgili kardeşlerim. Yani dünya dediğin şey böyle. Gafillerin aldandığı, ihtirasa kapandığı böyle. Saatekirlikler, yanlışlıklar, sapıklıklar, ideolojik pislikler hep buna kanalize böyle. Dünya hayatı böyle. Allah'a dünya ya. Sanki gene kalışı İşte gerçek bu sevgili kardeşlerim bakın. Nedir dünya hayatı? İki secde arası Mevla Minha Minneha halaktaküm sizi toptan yarattık. diye geldik. Kalacak mıyız? Hayır. Ve fiha nü'idüküm Mevla buyuruyor. Sizi tek toprağa geri çeviriyoruz Mevla buyuruyor. İşte ikiniz secde nedir? Tekrar toprağa dönüşümüz, mezara girişimiz, mezarda sürüyüp tekrar toprak, madeni dönüşümüzdür. Yani gerçekten insanların varlık işte bu sevgili kardeşlerim. Bu işler böyle. Yani toplaktır. İki seyirci arasında dünyaya geldik işte. Bebeklik, çocukluk, genç, şuna bunlar hep buna geçiş, Hızlı bir geçiş. Hayallere geçiyor dünyaya. Da. Kişi kentardı bu buluveriyor. Sonra tekrar oradan kalkış mı? Nedir bu da? Mahşerde kalkı başı girişimiz. Tabi ne yapıyoruz şimdi? Topraktan ter kalkıyoruz. Emin ha mevla buyuruyor. Hücum tüflü uğra. Tekrar mevla topraktan ilk kalktık İkinci sene kalkıyoruz. Allah'a Allah. ekber ayaktayız. Bu da nedir? İkinci sene ayağa kalktık. Yani toprak maddelerinden tekrar su üfürüldü. Veren bizim bedenimizi tekrar oluşturur yer altında ruh birleşi bedene beraber ayak alttık mahşerine toplandık ayak üzerinde güneş altında Allah tarafından solgun olmaya başlayacağız iki rekatta ikincide kalktığımız zaman suanneki evcizi gerekmiyor burada. Hemen Besmele-i Şerif'le beraber elamı okuruz inşallah. Zammı sürü okuruz. Tekrar rükü seci yaparız. Ve kıldığımız namaz ne namaz olursa olsun ve kaç kat olursa olsun mutlaka iki yöntem oturmak gerekiyor burada. Tabi kıldığı namaz iki yöntem namaz ise oturması fazla oluyor burada. Sabah namazı gibi fazla oluyor. Eğer 3-4 iki namazı işte oturup orada vacip oluyor. İki renk et otururuz. Yine erkekler sol ayağını dikecekler. Sol ayağını yatıracaklar. Yüze oturacaklar. Sağya dikilecek. Parmak ucu kübeye yürünecek. Eller düz. İzası gelecek, erkekler gelecek. Hanımlar tabi sol kaba üz oturup ayağını sağdan çıkaracaklar. Burada okuyacak olan dua etliyatı duası okuracak burada. Gerçekten ettihat duası da çok anlamlı şefkatli bir karıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz bir açta böyle Allah'a selam bunlar ben eş. lillahi ve salavatu ve tayyibat Esselamu aleyke ey yuhenni bi ilah. Tabi anlamını ister vermek ama tabi sımıyor sohbete bunlar sevgi kardeşlerim. Yalnız gerçekten çok anlamlı, çok duygulu, çok fevri bir şey var yani. Allah'a beri sevnammak, Allah'ın sevni gelmesi, sonunda kelmesi getiriliyor, getiriliyor. Kılın namaz üç rekatlı, dört rekat namaz işte. Etiyat et okuyup ayak kalkıyoruz Allah haber diye. Yalnız tabi ikinin namazın sünnetiyle, yatsı namazının sünnetinde, etrafi namazlarında, dört rekatlı diğer kuş namazları gibi namazlarda ne gerekiyor? İkin rekatta etiyatın et sonra Allah'ın salih ala okumak gerekiyor burada. Kılın namaz, farz namazı ise akşam öğle gibi, yatsı gibi öğlenin sünneti gibi namaz ise yani etiyatı et okunup ayağa kalkılıyor. Üçüncü rekatta farz namazlarının üçüncü rekatında dörüncü rekatlarında yalnız elham okunur. Burası zaman süre gerekmiyor burada. Elham okunur. Tabi ki siz yapılır. Eğer akşam namazı ise üçüncü rekat otururuz. Farzdır. Öyle ikinci yas namazı ise dört iki namaz ise namazın sonunda Oturma burada farzdır bu. Buna Kad-ı Ehre deniyor. Böyle oturunca ne yapacağız şimdi? Yine önce etiyatı okunacak. Ondan sonra Allah'ın sallihe Allah salli Allah'ın barek ala, bunlar sabahat-ı şerife bunlar. Bunlar okunacak. Bunlar sünnettir, etiyadı vaciptir. Ondan sonra sonunda dua geliyor. Genelde okuduğumuz dua şudur... ...Rabbena... Atina dünya haseneten... ...ve fil ahireti haseneten... ...ve kına azaben nar... Yani gerçekten... ...hem dünya... ...ahiret... ...hepsine toplayan bir dua... ...kızır öz yani bir mana göre... ...geçemeyeceğim bunu... ...Rabbena ey bizim Rabbimiz... Bak, ...Yaratan Mevlamız Rabbimiz... Atina bizlere ver ya Rabbi. Hi dünya dünyada haseneler. Her şeyin en güzelini, hayırlısını ver. Sağlığın da hayırlısını, ömür hayırlısını, eşin hayırlısını, evladın hayırlısını, balın hayırlısını, komşun hayırlısını bakınız. İbadetin en haseneli güzeline bakınız. Bak bir duaya bakınız. Ve fil ahireti haseneten Ayet aleminde de, kabirde, maaşları, ayetede de yine bize her şeyin en güzelini veriyor orada bize ya Rabbi. Ve sonuçta vekkine azaben nar ama ya Rabbi bizleri ateşin azabından koru bizi. Ondan sonra Rabbena filli veli valideyye veli müminine Yemmi yekumu hesab diyoruz. Bu da kısa anlamı vereyim inşallah. Rabbenav filli Ey bizi Rabbim beni affeyle. Veli valideye Annemi babamı da affeyle bakınız falan. Namaz kılanın evladı hep bunu noktaya bakınız. Veli valideye annemi babamı affeyle da velil müminine bütün müminleri affeyle ya Rabbi. Hatta eski terden de olsun affeyle Tabi nerede olacağı ah meselesi? Yevime yekumul hesap. Hesapların başladığı diyor var ya mahşer gününde. Affede. Ondan sonra ne yapıyoruz? damana çıkmak için selam veriyoruz. Önce tabi sağ veriyoruz. Yanınız kılıyorsa sağdaki melek vardır. Ona verir selamını neticez. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Buna melek veriyorlar. Tabi selam havaya gitmiyor. Boşa gitmiyor. Cemaati kılıyorsa sadece cemaat ne edeceğiz? Yalnız kılıyorsak burada melek var sağımızda. O bize gözü namazayken o da bizden feyiz alıyor meleken. Hoşçakalın da namaz. Ona selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O ne yapıyor? O da selam mecbur. Ve aleykümselam size selamı alıyor mutlaka. Sonra soldakine geçiyoruz. Ona selam veriyoruz. Namazdan çıkmış oluyoruz. Namanız çıkınca üç sefer Estağfurullah desek kısaca en şeyi kolayı Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Eliniz da var ama o aklınızda kalmaz, kalma, aklınızda kalmaz. Kısırız inşallah. Üst sefer Estağfurullah Estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım beceremedin ya yapamadım ya sen daha iyisin, daha iyisin Ya Rabbi. Kulluk edemedim sana Ya Rabbi diye. Ondan sonra Allah'ın en tesevmin keselam dua sokulur. Namazdan çıkmış oluyor muhtemelen. allah Teala Mevlamız hepimize inşallah namazımızı güzel kıpır nasip karıştırır. O bizim Mevlam bize namazın tadını tatlısını inşallah edecek kardeşlerim. Namazın feyizini, kısa zevkini taktırsın. Yine Mevlam cümle nasip etsin de namazlarımızı yavaş kılmaya çalışalım. Lillahi Teala